1360 numaralı konu, i̇bn Mesud'un ayktihat hakkındaki sözü, kimin önüne bir mesele çıkarsa, Allah'ın kitabıyla hükmetsin, eğer Allah'ın kitabında hükmü olmayan bir şey çıkarsa, peygamberin sünnetiyle hükmetsin, eğer Allah'ın kitabında ve sünnette bulunmayan bir mesele gelirse, salihlerin o meselede hükmettiğiyle hükmetsin, eğer ne kitabullahta, ne peygamberin sünnetinde, ne de salihlerin hükümlerinde bulunmayan bir mesele gelirse, o zaman ayktihat etsin, ayktihatında tereddüt etmesin, ben ayktihat edebilirim, fakat korkuyorum, demesin, haram ve helal açıktır, ancak bu ikisi arasında bazı şeyler vardır ki, bunlar ancak ilk şihadla anlaşılır, fakat, şüpheli görüneni bırakıp şüpheli görünmeyini almak gerekir.